Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Evet, Günaydın. Meo Voto'da bu senin çok yakından izlediğin senelerden beri konulardan biriyle bu yargı sistemiyle ilgili biraz konuşalım biz bir girizgah yaptık ama esas meseleyi sana bıraktık. Ya o keşke dinleyeyim girizgah ona göre devam ederdim ama siz yine baştan iş yapabilirsiniz. Bir giriş yardımı yapabiliyorsunuz bana. Yani bu esas ne üzerinde durduğunuzu söyleyelim yani. Yani bu ifade e... Özgürlüğü başta olmak üzere her türlü e, hukuk sistemini bizzat hukuk e, yargı erkinin e, tahrip etmek gibi bir durumu da var galiba. Artık iyice konuşulmaya başladığımız şey oydu biraz. Ondan bahsettik. İfade özgürlüğünün de e, giderek önünün kapatıldığı çok kara bulutların estiği bir şey vardı. Yani bu şeyden de bahsetmiştik. İşte Türkiye'de ifade özgürlüğünün durumu hakkında bayağı kaygılarını dile getiren düşünce özgürlüğü için 8. İstanbul buluşmasından da biraz bahsettik. Böyle bir girizgah yaptık Anladım. yani. Evet. evet yani Türkiye'de yargı hep sorun olmuştur. Hep sorunlu bir alan olmuştur. Ee, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bu böyle. Türkiye'de e, e, dönemlere göre, her dönemin şartlarına göre yeni bir biçim alarak bu sorun devam etmiştir. Sorun nedir? Ben bugün misyoner yargı diye bir başlık kullanmıştım yazımda. Evet. Yargının kendini belli bir misyonun sahibi olarak görmesi ya da yargıya belli bir misyon biçilmiş olmasıdır. Bu misyon adalet, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü gibi evrensel amaçlardan oluşmuyor. E, tersine somut, belli bir hedef. E, adaletle, hukuk devletiyle, hukukun üstünlüğüyle e, uzaktan yapılan alakası olmayan bir hedef. Bir siyasal görev, bir siyasal misyon. Cumhuriyet'in kuruluşunda yargının e, hedefi bugünkü yazıda da Benim e, hem öğrenci olarak Bulunduğum, hem şimdi de hoca olarak çalıştığı hukuk fakültesinin o zaman Kabila Ankara Hukuk Bekti'nin açılışında Mustafa Kemal'in yaptığı konuşmada da çok açık yer alıyor. Yani yargı cumhuriyeti korumak ve kollamakla görevlidir. Şimdi cumhuriyeti korumak ve, kollamanın, e, korumak ve kollamak neden kötü olsun diye sorulabilir. Yani ne var bunda? Hani yargı tabii ki cumhuriyeti koruyacak, kollayacak. Hayır siz cumhuriyeti işte demokratik hukuk devleti cumhuriyeti olarak anlamayın. Bu belli bir ideolojinin, belli bir sistemin savunulması, ne pahasına olursa olsun savunulması olarak anlaşılmıştır. Yani bunu tercüme ettiğimizde, yargıçların ve savcıların günlük pratiklerine tercüme ettiğinizde oraya aktardığınızda... <gülüyor> Kendileri bunu e, haklı olarak devletin çıkarlarını, resmi ve orijinin mevcut hukuk kurallarının ve evrensel hukuk değerlerinin, adalet değerlerinin üstünde tutmak şekilde anlamışlardır. Böyle bir al, e, bu, bu, bunu e, bu şekilde anlamakla kalmamışlar e, genel olarak söz ediyor bu yargıdan tabii. Hayata da geçirmişlerdir. E, Hani her bir hakim, her bir savcı tek tek bu misyonu alıp öğrenip, ondan sonra bilinçli bir şekilde uygulamıştır demiyorum. Yargının sinem bir ruh vardır. Ee, yargının e, genel olarak e, e, takip ettiği zihniyet kalıpları vardır. Ee, yargının e, bütününde elde tutulmasa da havada olan algı kalıpları vardır. Şimdi bunların yeniden yeniden üretildiği çeşitli mekanizmalar da vardır yargı içinde. <gülüyor> Ama daha önemlisi e, bu misyonu biraz önce tarif ettiğim misyonu özel olarak takip edecek işitlenecek özel yargı yerlerinin özel yargı onların açılmış olmasıdır, kurulmuş olmasıdır. Ve bu istiklal mahkemeleriyle başlıyor. İstiklal mahkemelerindeki yargılamaların nasıl yargılamalar olduğunu <gülüyor> özür dilerim. Ee, uzun uzun anlatmak şimdi mümkün değil ama herkesin bu konuda bir fikri var. Evet ee, ama istiklal <gülüyor> bir şey de herhalde kızacık da olsa tekrarlamakta yarar var. İstiklal mahkemeleri e Hiçbiri hukukçu yargı yargıç olmayan insanların yönetiminde bin kadar. Mesih insanı... sinatabı e, falan yani olağanüstü mahkemelerdir. Şimdi kimileri, yani bu istikrar mahkemeleri takması, herkesi görmüş gibi e, Hani olağanüstü değerlere ihtiyaç duyulan mahkemeleri falan gibi. Elbette o dönemde oturup peşte düzgün bir yargılama beklemek mümkün değildir. gibi şeyler söylüyorlar meşrulaştırmak için o zaman pratiği ama e, ya adlı mahkeme ise ve e, bir şekilde yargılama yapıyorsa, hukuk uyguluyorsa bunun asgari gereklerde de uygun davranması, uygun kurulmuş olması beklenir. E, her neyse ama e, istikrar mahkemeleri sadece e, İstiklal savaşı döneminde kurulmuş mahkemeler değil mi? Sonrası da var. Ee, sonra işte kimlik siyalarını bastırmak için ya da bastırdıktan sonra yaktırılan e, mahkemeler, onların yaptıkları yargılamalar var. Tunçeli kanunun kurduğu mahkemeler var, felaket mahkemelerdir. ya yani bunlar da e, hani şey denilmiş işte savunma hakkıymış e, itiraz temizmiş falan yani bunlar yok yani. Bunların amacı e, hani eğer fiilen. E, hukuk dışı yollarla düşman diye belirlikleri kişileri tavsiye verişlerse hukuk eliyle tavsiye etmektir. Şimdi bu düşman kelimesi de son derece önemli tabii. E, hani her dönemin e, ihtiyaçlarına ve şartlarına göre bir düşman belirliğimiz ve o düşmanın da tavsiyesi için hukuk dışı ve hukuksal ya da hukuk içi Hukuksal devlet hukukçu internetle kullanılır. Çünkü hukukçu diye bildiğimiz internet aslında işte hani yasal temeli olan, e, görünüşte hani e, bir şey hukuk zeminine oturan yapılar. Ama onların evrensel hukuk ilkelerine, adalet değerlerine uygun e, davrandıklarını söylemek mümkün değil mi? tabii. Şimdi bu sadece siyaset mahkemeleri, bak yasada E, ayrı geleyim geleneğinde devamıdır. Eee mendenesleri e, yargılayan mahkeme, yasada mahkemesi, yasada divan e, inanılmazdır. yani oradaki evet. yargılamalar hani ayrıntıları öğrenildiğinde gerçekten o <gülüyor> ben izleyicilerin de öksüzlüğünü de söyleyeyim. Şu an ümmetsin Ve, e, e, açık havada e, konuşmak zorundayım çünkü biraz sonra sınava gireceğim Sınav öncesi işte, daha doğrusu sınav başladı sınav, e, O ara dışarıda konuşuyorum dışarıda da acayip bir sıcak neden var Dolayısıyla e, önümde su da yok konuşurken birden doğalında bir tıkanma olabiliyor O nedenle bugün biraz paralelikli hatta dışarıda sesler de duyabilirsiniz e, Araba sesleri falan Böyle bir ortamda konuşuyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, öyle öksürükler içinde tekrar anlayışı. Evet. Evet. Ee, yani yasa, yasa da ve ondan sonra da tabii sıkı yönetim mahkemeleri ki bunlar sıkı yönetim ya... mahkemeleri 12 Mart yargılamaları 12 Mart değişikliğiyle kurulan DGM'ler sonra Anayasa Mahkemesi'nin onları iptal etmesi ve 1970'ler boyunca DGM'lere hayır kampanyaları hatırlıyoruz bunları bizler hatırlıyoruz en azından ama o dönemi hatırlamayanlar da okuyarak öğrenirler zaten yani DGM'lerle ilgili inanılmaz tartışmalar yapıldı siyasal ve hukuksal tartışmalar yapıldı devlet güvenlik mahkemeleri şimdi düşünün devlet güvenlik mahkemeleri yani siz bir mahkemeye sen devletin güvenliğini korumak üzere kurulmuşsun dediğimizde yapacağı nedir Her şeyin üstüne devleti koruma misyonunu çıkarmaktır ya zaten isminde var bu. Öyle ki böyle yaptılar. Devlet dediğimiz şey de hani evet resmi doğruluyor, Kemalist sistemin de ülkeleri, belirli kabulleri var. Fakat devlet dediğimiz ya da sistem dediğimiz şeyin gerekleri her zaman aynı kalmıyor. Yani tanım alanı Bir dönem işte şey, iltica büyük tehlike olarak görülebiliyor. İstica tehditine karşı Hani çok Amansız e, işte yargılamalar yaptılar Sonra Türk bölücülük Tırnak içinde tehlikeçi tehdidi İşte şey sahipler Yani o isyanlar sonraları e, o, o, İşte istikler makineleri Bunlara karşı aynı yöntemler DGM'ler de Komünistlere karşı tırnak içinde yine Tabii <gülüyor> kuruldu biliyoruz Yani sol muhalefete karşı. Esas hedefi son muhalefetti. E şimdi e, özel yetkili mahkemelere geleceğiz. Özel yetkili ağır ceza mahkemeni tam adı da artık herkesin özel yetkili mahkemeliydiği için biz de öyle diyelim. E, şimdi e, devlet genelik e, asıl düşman olarak bir çevre gösterildi. Şimdi bu sorunlar. E, DGN'ler yine istiklal mahkemelerinin mantığını günün şartlarına uyarlayarak takip ettiler, uyguladılar. Şimdi buradan e, hani başa dönelim tekrar. Misyoner yargı deniştim. E, bir misyonla yüklüyor kendini bir misyonun sahibi olarak denen yargı. Böyle bir e, yargı anlayışı e, baskın adaleti sağlayamamayı Ülkede pek çok şeyi bozar, toplumsal barışı bozar, demokrasinin yerleşmesine engel olur, ee, hani adaletsizlik duygusunun delinleşmesi, aynı zamanda sadece toplumsal barışı bozmakta kalmaz. Toplumun dokularını da bozar. Ee, her dönem mutlaka böyle bir yargı e, çeşidiyle, böyle bir yargı konuyla e, birlikte yaşamak zorunda kalmışız. bu ülkede. O kronik bir sorun. Yani bugünkü sorun özel yetkili mahkemelerin e, AKP veya cemaat tarafından kontrol ediliyor olmasından ibaret şimdi de bu nedenle ortaya çıkmış bir sorun değildir. Oluşturulan durumlar özellikle bu misyon fikri yargıya yüklenen misyon fikri e, yargıyı Güçlü olanın ele geçirmek istediği Cazip bir kane haline getirmiştir Ve ele geçirdiğinde de Elinde çok etkili bir araç olmuştur Çünkü kendisine Hem böyle bir misyon Hem de e, geniş yetkiler ve imkanlar Veriliyor bu özel e, e, Yargılama yerlerine İşte saydık örneklerle İstiklal kadar. Özel yetkili makinelerde Aynı değneğin içinde yer alıyorlar Ve bugün yaşadığımız sorun İstifat i̇şte Cumhuriyet'in başından beri e, yaşamakta olduğumuz sorundur. Sadece şöyle oluyor bir e, o yargı yerini kontrol eden birçok değişebiliyor. İki o yargı ona hedef gösterilen kitle yani düşman e, belletilen çevre değişebiliyor. E şimdi bir, bir, yani, yapı aynı, zihniyet aynı, bir soru soru mantık vermeyeyim. aynı Burada, e, ee, bu e, özel yetkili mahkemelerle ilgili konuştunuz e, bir de şöyle bir kaygı var hani bu e, kaygı karşısında e, cevabınızı merak ettiğim için soruyorum. İşte Ergenekon gibi bazı yapılardan bahsediliyor. işte normal araçlarla evet. e, hı hı. yargı hı hı. araçlarına direnç e, geliştirmiş olan çeşitli yöntemlerle. Hı hı. İşte özel etkili mahkemelerin varlığını da e, bu söylemle e, meşrulaştırıyor. Yani ihtiyaç evet, oldu bir, bir tabii yazda bunları uzun uzun e, yazma imkanı olmuyor. Bir giriş yapıyoruz. Metnin işte özünü ortaya koymaya çalışırken e, bir bakıyoruz. Sütunun sonuna gelmişiz. E, şüphesiz burada bir Akademik deformasyon e, beror olmuyor yani hani öyle doğrudan doğruya e, meslekten e, kesilenler gibi e, hemen konuya e, dalıp e, öyle kestirden hepsini ifade etmeyi her zaman beceremiyorum tabi şimdi burada <gülüyor> bir giriş e, mantığı ortaya koyayım giriş yapayım derken sonlarına geldiğini yerde orada bırakıyorsunuz da söylemek tekrar. bir şekilde yazarım diye düşünüyoruz ama çoğu zaman da devamını getiremiyoruz bu radyo programı o nedenle benim bu yazılarda yazamadığımı ya da kaldığım yerden sonrasını anlatmam için de ilgili imkan alıyor Şimdi, özel etkili mahkemelere ihtiyaç var diyorlar Şimdi aslında özel makinelere her gerek gibi yapılarla etmek için ihtiyaç yok Hı hı. Açık söyleyeyim. Bu yapıda böyle bir özel yetkili mahkemeye ihtiyaç yok. Şimdi ihtiyaç var dendiğinde bu tartışmayı ben e, bizim basitesinde yazarken de yapmıştım. Tarafta e, yazmaya başladıktan sonra yapmıştım. Şöyle bir eğilim var hatırlayalım. Hani hukukçuzluklara karşı yargılama e, sırasında veya soruşturma sırasında yapılan İsraillere karşı, sanıkların haklarının israillerine karşı, usul küllarlarının israillerine karşı, belli özgürlüklerin israillerine karşı e, itiraz etmiştik ve bunları eleştirmiştik. İşte, kırılma noktalarından biri sayılan Saylan e, Çalış Yaşamı Destekleme Derneği'ne yönelen operasyondu. <gülüyor> Fakat en önemli kırılma e, Ahmet Şip'e ilginçler oldu. Bunun dışında da vardı... Ee, ne? şöyle meşrulaştırmaya çalışanlar da çıktı. Özellikli mahkemelerin ergenekonsol üstünmesinde savcıların ve mahkemelerin takındıkları tavrı e, meşrulaştırmak için şu gerekçeleri kullananlar oldu. Ee, ya olabilir. Efendim, amaç zaten çok önemli bir amaç çok değerli bir amaç. O amaç içinde bazı ikna olur o kadar da olur diye getirdiler. Bunu açıkça savunanlar oldu o zaman. Hı hı. Şimdi bu kadar açıklıkla E, dile getirmiyorlar ama e, kast ettikleri de olur. E, karşımızda zor bir hedef var. Efendim zor hedefe giderken de e, artık yani bazı canları e, sık sıkıya uygulamak lükşu. Onları e, aşabiliriz, ihlal edebiliriz. Bazı ihlaller olur. Bu kadarı da olur zaten. Kadık kızımla bile falan. Onu dile getiriyorlar. Onu söyle değil. Tamam. Bende özel yetkiler olur. Bunun olmaz demiyorum. Fakat sanık hattı savunma E, kuralları ve özellikle savunma hakları ile e, kişi güvenliği ve e, tedbirlerin cezaya dönüştürülmemesi çok özellik. Yani siz hukuku bir tasfiye aracı olarak e, kullanıyorsanız o zaman büyük sorun var. E, GGM'den niye eleştiri, e, niye eleştiri, neden eleştiriyoruz? Ya da işbirleriyle eleştiriyoruz o zaman? Onlar da kendilerine göre o zamanın Zaruretlerine göre hukuku ihlal etmişlerdir. Olabilir bu tür şeyler. Diyemeyiz. Evet. Diyemeyiz. Çünkü soruşturma ve yardımcı konusunda ee, bu tür zor vakaları ele almayı daha kolay hale getirecek. Evrensel standartlar da var zaten. Yani e, hiçbir özel yetki tanınmaz. Hiçbir özel düzenleme yapılmaz. Yardım alanda hiçbir konuda demiyor evrensel hukuk. Yok ki evet yapabilirsiniz dediği şeyleri. Yani zor davalarda diyelim ki ceza süresini biraz uzun tutabildi. Yani e, e, hani, e, Avrupa Yasa hakları mahkemesinin işte hakları var. Ya, savunma hakları ile ilgili belli tedbirler yapabilirsiniz. Ama savunma hakkını ortadan kaldıramazsınız. Sanayen dosyayı inceleme hakkını ortadan kaldıramazsınız. Sadece olur değil ya yani başlık konularda da belli kısıtlamalar yapılabilir özel yetki yani yetkili bir yargı ele ama onun da sınırı var yani yapılacak sınırlamaların da sınırı var ve bunlar standart olarak evrensel açıdan belirlenmiş Kuralları var. E şimdi Türkiye'deki yargı Özel ya yetki yardı öyle böyle yapmıyor. Bir iddia bakıyorsunuz. felaket. her şey dediğimiz, ki teknik takip dediğimiz şey iletişimin yönetlenmesi dediğimiz şeyin de imkansız ya da yasak olduğunu e, mutlak yasak olduğunu kimse söylemiyor ki bu ama onun da var. varsiz e, yani e, hani Avrupa'yı sanakları mahkillesinin standartları dışında ABD şiletleri sanatları komisyonluğu vesaire vesaire pek çok insan hakları kuruluun Ne bir standartları Elbette iletişimin takibi suçun önlenmesi ve suçla mücadele açısından kullanılabilen bir yöntemdir. Ama bu yöntemin nasıl kullanılacağı önemlidir. Şöyle yetkili mahkemeler, e, savcılıklar ve onlarla birlikte hareket eden polis ekibi, polis kanalı, polis grubu her neyse, onlar biz her şeyi yapabiliriz. Bu meşru olur diyorlar. Niye meşru olur? Her gerek, o çok tehlikeli bir yapıdır. Başka türlü mücadele edemeyiz. Ya olur mu öyle şey? Ya hangi çağda yaşıyoruz? Bu kadar teknolojik imkan var. Soruşturma konusunda bir sürü bir yöntem geliştirilmiş. Neye benziyor? Hatırlıyor musunuz? Avrupa Birliği'nin yasaların çıktığında polis e, lobisi, e, güvenlik lobisi daha doğrusu şey sigen bağırıyorlardı. Efendim biz bu kanunlarla artık bir hırsızı bile yakalayamayız. Yakalayacağız. İşte bizim, e, bizim Avrupa Birliği e, e, normali e, gereğince serbest bırakacağız. Ya direk şuydu. E artık bu tokat bile vuramayız. Efendim nasıl biz e, hırsızlığa diyeceğiz? Yani, polisin Türkiye'de soruşturma tekniği olarak zor şiddet işkence dışında başka yöntemler bilmemesi ya da hukuk ihlalleri dışında yöntemlere sıcak bakılması zaten büyük bir sorundur. Bu gerekçeler şimdi yazın etkili mahkeneleri Savunanların elinde başka türlü yine kullanılıyor ama söylerseniz yani e, çıplak hale getirirseniz onların ileri sürdükleri gerekçeleri karşınıza çıkacak olan şudur. Efendim olağan kurallarla ve hukuka bağlı kalarak evrensel standartları sıkı sıkı takip ederek biz bu yapılarla mücadele edemeyiz. demeye getiriyorlar. O zaman hukuk isralerini kendilerinin vehineye kendi işlemleri hukuk isralerini de sileye çekin diyorlar. Çünkü bunun karşılığında biz topluma büyük bir hediye veriyoruz. Nedir bu hediye? Yani toplumun çoğunluğu için herkes için geçerli değil. İşte de Ergenekon gibi yapıları, masya gibi örgütleri çekerliyoruz. Evet bu tam yani, bir misyonerlik anlayışı katırma, işte. Gerçek anlamda ve her türlü şeyde mübah amacında, e işte, amaca gitmekte makyavelist yani, bir... Yıllardır'da yazıyorum. Yelik e. dolaşık Türkiye'de çok çok derin bir sorumlu bu. Hem kişisel ilişkilerde, hem toplumsal bizlerle, hem siyasal alanda. Makyavelizm'in en e, e, e, kötü En balar Evet böyle, yani sol da öyle sağ da öyle işte muavize eder de öyle. milliyetçi de memleketli böyle. Yani Hayat içsel da öyle. Ee burada havalı e, yani bu amaç için de ya bu kadar da yapılır. Ne olacak yani yalan da söylemez. işte o zaman hukuk ihlalinde yapılır. Bunları yapabiliriz. Niye? Çünkü e, ulaşmak istediğimiz amaç önemli bir neyse. da bunu yaptı zaten. Yani son yapmamı da bilmiyorum. Dünyada da bu yaygın olmakla birlikte. Türkiye siyasal kültüründe çok güçlü bir yeri var. Yani amaca ulaşmak için her yol mübah. Evet. Şimdi öyle olduğumuzda standart oluşturamıyoruz. Kamusal bir ekip oluşturamıyoruz. Kamusal etnik oluşturamadığımızda da Siyasal mücadeleler Her türlü hilenin, Her türlü e, pisliğin Her türlü kötüliğin e, Bir şekilde kullanılabileceği e, Zor alanlar olarak e, Lanse ediliyor o zaman Ve efendim o zaman da işte bunlar meşhur e Peki diğer taraf geldiğinde Sana karşı aynısını yaptığında e, Mantık olarak ilke olarak Ben neyi nasıl edildim ki Ona nasıl karşı çıkabildim ki Yani ilke bir şeyi kabul etmiyorsa kime ve kim tarafından yapıldığını hesap alırsak bir davranışı diye seçildiğini bilirken e, o zaman herkesin e, gücü olduğunda başkalarına e, teknik yapma hakkı vardır. Çünkü bütün siyasal hayat hatta toplumsal hayat. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde e, gücün, hukukun ve genel olduğu bir dünya haline gelmiş. Yani güçlüysem, imkan bende ise o zaman ben de hukukta izna ederim çünkü buna imkanım, gücüm var ve benim de kendime göre kutsalamaklarım, değerli hedeflerim var. Herkes ee, böyle söyleyebilir o zaman. Evet şimdi peki son artık bir dakikamız kalmışken. Mi, <gülüyor> <gülüyor> saat yok. Şu anda e, fakültemin tutuphane meydanında biraz serin bir yer, gölgeli bir yer buldum. Orada e, konuşuyoruz işte. <gülüyor> Çok iyi. Yani gayet e Şeyi soracağım. Yani bu özel yetkili mahkemelerin e, kaldırılması e, konusunda da iki ayrı görüş olduğu da e, belirtiliyor. Hem de hükümet kanadında da Hı? hem Arınç'ın başka bir şey. Hem de başbakanın ve bazı yardımcılarının da başka şey söyledikleri. E, ama e, bunun e, kaldırılması yönünde e, bir şey kullandığı zaman başbakan ve e, kendisine yakın olanlar da herhalde bunu e, daha normal bir hukuk içi sisteme dönmek için yaptıklarını söyleyemeyiz herhalde değil mi? Yok ben öyle düşünmüyorum. Zaten hükümetin üslubu da yaklaşımı da hiç öyle sırf için sırf hukukun için bu düzenlemeyi yaptığını göstermiyor. Tam tersine iktidar savaşında cemaatin kendilerini buradan sıkıştırması üzerine e, bir hamle olarak planlıyorlar. Keşke öyle planlamasalar. Keşke bu kısır döngüyü kıracak bir e, hani düzenleme yapsalar. Diyelim ki ihtisas mahkemesine dönüştürülse ve orada özel yetkiler gene belli ölçülerde bulunsa, özel usul planları bulunsa ama bunlar e, evrensel standartlara uygun düzenlense ve Özel yetkili mahkemelerle polis soruşturmasının sırasında e, ortaya çıkan sorunları e, Giderecek siyasi ve idari başka de düşünülse. Ama öyle görünmüyor. Çünkü tabii aklıma hemen şey geliyor. Yani e, bu kadar güçlü yetkileri e, bu kadar güçlü konumu olunca siyasetli demeyiz diyor. Bunu daha önce konuştuk. ÇGK operasyonlarına bakar mısınız lütfen ya? <gülüyor> evet. Yani her şey, her şey suç. E, haine getirilebiliyor. Yani, KCK iddianamesi ilk yayınlandığında, ilk dava için o zaman televizyonda şunu söylemiştim. İşte bu iddianamenin mantığıyla bu iddianamenin düğünleriyle, bu iddianameyi hazırlayanların zihniyetiyle Türkiye'de en az 3 milyon kişi yargılamanız gerekiyor. Hem de KCK üyesi olarak yargılamanız gerekiyor. O hukuk yok bir şey yok. E bir yandan çıkıp başbakan BDP'ye işte siyasi şeyleri evdikini siyaset yüzü şey, altısı dese onların liderlerine, kadrolarına siyasetçilerine suç ödeki üyesi muamelesi ya, bunu bandır bandır söylese evet. e, herhangi bir savcı da bunun özel yetkisi olması da gerekiyor. Yani orada bir iddianama hazırlar işte belediye başkanından ne bir şey söylüyorlarına belediye Sıradan e, insanlara işte yok ki kurulacaktır biz kanın, e, sağlık kadrosu diye gidip öğrencilerine kadar uzatabilirsin bir işi. Yani şunu söylemeye çalıştım yazdığı ne kadar ifade ettiğini bilmiyorum. E, çünkü bugün, hani, bu şartlarda biraz acele e, ya da hani, çok rahat şartlarda yazamamıştım. Şunu demek istedim. Zihniyet bir defa dil ve zihniyet siyasi kadrolarda değişmek zorunda Yani şu anda başbakan ve AKP e, temsilcileri, sözcüleri özel yetkili mahkemelerden rahatsız görünüyorlar ya. Özel yetkili mahkemelerin yöntemlerini kendi üsluplarında kullanıyorlar. Onların üsluplarını kendi politikalarını yaşama geçiriyorlar. Şimdi onları kurum olarak değiştirseniz de fark eder. Çünkü burada herhangi bir ya, bu, bu suçlara bakmakla, bu fiillere bakmak gereği başka bir savcı sizden alacak o cesareti ve özel yetkili savcıların yaptıklarını bu sefer sizin hatırınıza veya sizin çıkartınıza yani hükümetin demek istiyorum. Başka evet. şekillerde yapacak. Bu da bir kısır oluşturuyor. İntikam duygularını kabartıyor, toplumsal tutlaşmayı değinleştiriyor. Yani adaletten uzaklaştığımız Her e, meselede, her mesafede, her adımda toplumsal barıştan da uzaklaşıyoruz. E, Türkiye 90 yıldır bu zihniyeti uygulayan kurumlarla barışa ulaşabildi mi, havayete ulaşabildi mi, donkrasiye ulaşabildi mi, huzura ulaşabildi mi? Hayır. Ne gezer. E niye bundan sonra ulaşırsın aynı yöntemlerle? O nedenle kötü bir hukuk reformu gerekiyor. Elbette bana göre kesinlikle evvel yetkili mahkemeler kaldırılmalı. Ama sadece o da yetmiyor. Biraz önce saydığım siyasi, hukuki ve idari başka alanlarda da başka adımların atılması gerekiyor. Evet, burada bitirebiliriz herhalde. Çok teşekkürler. <gülüyor> iyi, iyi, i̇yi sınavlar. <gülüyor> Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.